يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قات قاتي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به ولا رحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها وكل وكل وكل Evet kıymetli kardeşler. Maaret Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bu e, surenin e, Son bölümüne geldik. Geçen haftaki tefsir dersimizde Hücre Rabbimizin ettiği müminlerde olması gereken bazı hasletler vardı, özellikler vardı. Bunlara değinmiştik. Namazda daim olmak ve namazı muhafaza etmek. ifadelerini biz zikrettik hatırlayacağınız üzere. Yani onlar namazlarında daimdirler. Namazlarının farzlarına göre, hükümlerine göre, şartlarına göre, sünnetlerine göre kılarlar. Namazlarını muhafaza ederler, vakitlerinde kılarlar. Dikkat ederseniz bu müminlerin özelliklerinin, hasletlerinin zikredildiği ayet-i kerimeler namazla başlıyor ve namazla bitiriliyor. E, ardından Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, işte bu namazlarında daim olanlar, namazlarını muhafaza edenler, mallarında onlardan gelip isteyenler için bir hak olan kimseler, yani zekatlarını ve sadaka veren kimseler, evet. kıyamet gününü tasdik eden, inanan, iman eden kimseler, ardından diyor ki Allah Teala, ulaykefi cennetin mukramun, İşte bu kimseler, Allahü Teala'nın cennetlerinde kendilerine ikram olunan kimselerdir. Çünkü cennet ikram yurdu. Allahu Teala kullarına hiçbir gözünü görmediği ve hiçbir kimsenin aklına gelmeyecek nimetlerde ve güzelliklerle ne yapmış cenneti? Donatmış, süslemiş ve bunlar kimler için? Bu ayetten önce zikredilen vasıflara sahip olanlar için. Ve bunun en önde özelliği namaz geliyor. Namazın da namazın da belli şartlarda belli şekliyle kılınması gerekiyor. Farzlarına riayet edilerek, hükümlerine riayet edilerek, şartlarına riayet edilerek. Ardından Allah-u Teala diyor ki فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَ لَكَ مُحْتِعِينَ فَمَا كَفَرُوا O kafirlere ne oluyor? Onların bu hali nedir? Kıbeleke, onlar sana doğru muhtı'in, muhtı'in ayrılmış demek. Fırkalara bölünmüş, gruplara ayrılmış ama cemaat, cemaat ayrılmış. Toplum, toplum ayrılmış anlamında. Yani her bir tarafta ey peygamber sana düşmanlık eden kafirler var ve bu kafirler öbek öbek küme küme ne yapmışlar? Toplanmışlar, sana düşmanlıkta ne yapıyorlar? Ee, devam ediyorlar. Ani ve Ani Azin, onların bu senin etrafında toplanışları ve sana karşı bölük böcük olmaları ve küme küme cemaat halinde olmaları, öyle bir şekilde ki hem sağından hem solundan gelmişler ve fırka fırka ne yapmışlar ihtilafa ayrıla düşmüşler ve hepsi sana küfür etmektedir kafir olmuşlar, düşmanlık etmektiler. Diyor ki allah Teala, اَيَتْ مَعْكُلُ لُمْرِ اِمْ مِنْهُمْ Cennete na'im. Onlar, yani böyle yaparak cennete gireceklerdi mi sanıyorlar? Zaten inanmıyorlar, mahşere kıyameti. Olsa bile, öyle bir tavır içindeler ki, yani onlara göre, kıyamet olsa bile biz, cennet olsa bile girecek olanlar bizleriz. Yani bunlar değil seçkin olan zümre, elit olan zümre biziz. Allah Teala diyor ki: "Kalla inna halaknahum mimma ya'lamun." Kalla, asla. Asla. İnna halaknahum muakkak ki biz halaknahum bu insanları, kafirler yarattık. Bu kendilerini bir şey zannetse de bunlar insan olu böyle aciz yani Rabbine karşı bile kendini ne zannediyor? Bir değerli varlık. Meydan okuma cüreti bile gösterebiliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i okuyan zaten yani Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi kalbiyle okuyan ve kulak vererek okuyan insana Kur'an ne yapar? Fayda verir. Gerçekten en azından <gülüyor> bir kafir de olsa şöyle Kur'an'ı otursun. Kendisiyle baş başa kalsın bir okusun. Ciddi anlamda böyle düşünerek okusun. Görecek ki bu e o içinde bulunmuş olduğu kibrin, büyüklüğün büyüklük taslamanın hiçbir anlamı yok. Bakın Allah Teala diyor ki bizler halaknahum mimma ya'lemun. Bizler onları onların o bildiği şeyden yarattık. Yani meniden yarattık. Spermden yarattık. Şimdi hani biz böyle bir horoz ya da civciv gördüğümüz zaman onun böyle aslının civciv olduğunu, küçüklüğü yumurtanın içinden çıkan aciz bir varlık olduğunu görünce gözümüzde hep o bizim nedir? Aciz bir varlıktır. Yahut böyle küçüklüğünü bildiğiniz bir çocuğu seneler sonra kocaman adam gibi görünce insanoğlu ne var? Ben bunun çocukluğunu biliyorum der. Tabii biz o, o yaşlarda değiliz daha henüz. Gördüğünüz küçükler büyüyüp e, yaşlanmadılar, İler, ilerlemediler ama bizi gören büyükler bize hala ne gözle bakıyor. Çocuk gözle bakıyor. Ya diyor ben senin diyor. Çocukluğunu bilirim diyor. İşte şöyle şöyle yapardın diyor. Yani insan nazarında bile bir insan diğer insan nazarında bile aciz. Değil mi? Siz düşünün Allahu Teala bizi ilk halimizle biliyor. Ana rahmimize düştüğümüz o ilk halimiz insandan çıkan meni süper Allah Teala bunu hatırlatıyor. Diyor ki yani böyle kibirlenmenin, böyle ayak diretmenin, büyüklenmenin anlamı ne? Ahireti inkar etmenin anlamı ne ey kafirler, ey müşrikler? Sizi biz neden yarattık? Bir bakın, düşünün. Biliyorsunuz eee Allah Teala es-Semâ <gülüyor> vet suresinde diyor ki: "Felyenezuril <gülüyor> insânu mimme hulik." İnsan ne yapsın? Baksın. Neye baksın? Mimme <gülüyor> hulik. Neyden yaratıldığına baksın. İnsan diyor, neden yaratılınca baksın. Hulika min ma'in dafik. Fışkıran bir sudan meniden yaratılmıştır. Yani subhanallah. allah Teala bize aslımızı hatırlatıyor. Böyle şimdi insanlık alemi olarak uçaklar yapsak da, tanklar yapsak da, e, arabalar üretsek de asıl itibariyle atılan bir suh Bundan dolayı, yani insanın ömrü hayat başlangıcı itibariyle ve bitiş itibariyle çok kısa. Bugün kardeşlerimiz Abes suresinde de okudular ya. Min ey şeyin halâqâ, min nutfetin halâqâ. Allah'a da diyor ki, min ey şeyin halaka İnsanı neden yarattı? Cevap geliyor, min nutfâ. Nutfeden yarattı. Min nutfetin halâqâ. Sonra, sonra, ve Onu takdir etti. Şekillendirdi. Sımmesabiyle yarara. Sonra çıkış yolunu, Ana Rahminden çıkış yolunu kolaylaştırdı. Doğum esnasında bakıyorsunuz ki, yani doğum olacağı anda kadının Rahmi birden yerden açılı veriyor. Allah Teala'nın bir mucizesi. Sımmesabiyle Bakın dünya geliş. Sımmesabiyle yarara. Sımmamatahu Sonra onu öldürdü ve kabre soktu. Dilediği vakitte de onu tekrardan diriltti. Ey insan bir tane seleften halim diyor ki senin ömrün bu kadar. Üç ayettir. Kur'an'daki sana verilen hayat zaman dilimin bu. Yolunu kolaylaştırdı. Öldürdü. Kabre gömdü. Sonra da diriltti. Bu kadar yani. Üç ayet seni çok kısa bir şekilde anlatıyor. Vayette de işte Allah Teala diyor ki, maaşte kella inna halak onları o bildikleri şeyden yarattık. Allah Teala diyor ki le halquz semawati ve alardı akbaru insan. Allah Teala insandan daha azim yaratıklar da yaratmış. Yani i̇nsan ne ki göklerin yaratılışına bakıldığında. Allah Teala buyuruyor vel Göklerin ve yerlerin yaratılması ekberu min halqin nas. İnsanların yaratılmasından daha büyük bir şey. Ki insanın yani anatomi olarak, beden olarak yaratılmış bir mahluk olarak yani mucize olduğunu bugün tıp bilimi de yani hayranlıkla izliyor. Yani Bu kulaktan geçen damarlardan tutun da gözlerdeki damarlara gelin de acayip bir ayrıntılı bir varlık insan. Ama bir de gökleri düşünün, bir de yerleri düşünün. İşte Allah Teala diyor ki, lakin ekselan nasıl ayarlamon? Ama insanların çoğunu bilmezler, insanların bunu bilmezler. Allah Teala bu ayet yorum eden kafirlere şunu da anlatıyor, diyor ki, yani sizi bu öyle sudan yaratan, aslınız sudan yaratan Allah Teala sizi öldürdükten sonra tekrardan diriltmeye kâdirdir. Zira diyor ki, başka bir ayet yorum eden, Evvela <gülüyor> yarou an Allaha kulaq ala ala وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحِيَ الْمَوْتَ Onları yaratırken, gökleri ve yerleri yaratırken, yorulmayan, ona yorgunluk, eksiklik isabet etmeyen Allah, onları öldükten sonra tekrardan yaratmaya nasıl kadir olmasın ki? Yani insana bu soruyu soruyor allah Teala. Ölümünden sonrasını inkar eden adama diyor ki allah Teala, gökleri ve yeri yaratırken hiçbir yorgunluk isabet etmemiş, noksanlık isabet etmemiş bu Allah. Yarattıktan sonra, yarat... Tığının canını alıp tekrardan ona can vermesine neden kader olmasın ki? Evet. Fala Oksimo bir Rabbil Meşari'i ve Mekarbi inna le Kadirun diyor ki doğuların ve batıların Rabbine yemin olsun ki inna le Kadirun. Biz buna neyiz? Kadiriz. Allah Teala bakın yemin ediyor. Yani bu yemin ifadeleri nedir? Önemli ifadeler. Bunu diyen. Asil bir Arap, Arap çeviren yani yerinde kalırsı çok olur. Düşünün yani karşısındaki adam diyor ki: Fala uksumu bir rabbil-masharik wal inna l biz buna neyiz? kaderiz Ala an nubdil khairan minhum ala ennu hayran minhum bizler onları şu anki yaşamış oldukları halden daha iyi bir halde yaratmaya kadiriz öldükten sonra bu o demek onları değiştirmeye tebdil etmeye kadiriz yani toprakta çürüdükten sonra kemik ve et çürüyüp eridikten sonra tekrardan ala ennu hayran onların o topraktaki o bulunduğu halden daha güzel bir şekilde yaratmaya kadiriz ama bütün dünya bir araya gelse ölen adamı alamıyor? Tekrar hayata döndüremiyor. Bir doktorla konuşuyorum diyor ki doktor Hocam diyor bir insanın hayatta kalması için lazım olan her şeyi yapıyoruz. Ölmüş adama mesela diyor oksijen Ve kan dolaşımı Bunu diyor, biz dışarıdan yapabiliyoruz tıp olarak yani Adamın beynine ağzından oksijen gönderebiliyoruz. Kalbin yapması gereken o kan dolaşımını Biz makineyle ne yapabiliyoruz? Sağlayabiliyoruz ama diyor. Tıbbın kabul etmediği o ruh var ya diyor. Çıkınca biz Müslüman doktor bunu kabul ediyoruz diyor. da artık o vücudu diyor hayata döndürmek mümkün değil. Ama Allah Teala dilediği zaman bakın ala ennubet le minhum. Onlardan daha iyisini, daha hayırlısını yani şekilce, bedence daha iyi bir vücutta ne yapıyoruz? Onları tekrardan alete gönderiyoruz. Yaratıyoruz. Ümem nahnu limesbuqin bizler asla bu konuda aciz bırakılamayız diyor Allah Teala. Kimse Allah Teala'yı bu konuda yapamaz, Aciz bırakmaz Allah Teala buna. Kadirdir. Diyor ki Allah Teala, Federhum. Ey peygamber, "Fezerhum." Onları kendi haline bırak. Yani Allah Teala burada peygamberin teselli ediyor. Onların iman etmemesi seni ne yapmasın? Üzmez. Yani kendini ne yapma, perişan etme. "Fezerhum yahuddu ve يلعبوا." Bırak onlar dalsınlar ve oynasınlar. Kendi hayatlarına dalsınlar oynasınlar. Bazen öyle yani. Bakıyorsun gafletli olan insanlara. Sen elinden geleni yapmaya çalışıyorsun. Adam yok yani illa ben diyor. Bu yolun yol süzüyor. Namaza davet ediyorsun yok. sırala üstüne gidiyorsun çağırıyorsun yok. Yani burada kendini parçalamaya perişan etmeye üzmeye gerek yok. Çünkü hidayet Yüce Allah'ın elinde. O adama o hidayeti bahsettiği zaman senin yarım kelimen bile tesirli olur. Kalbini titreteverir. Ye <gülüyor> khudū bırak diyor onlar ne yapsınlar? Oynasınlar ta ki yulāqū yawahumul lazī yu'adūn. Yulāqū karşı kavuşuncaya dek. Ne? Kavuşuncaya dek oynasınlar. Yawahum <gülüyor> o güne onlara vaat edilen o güne. Ellezî <gülüyor> yu'adūn vaat olunan. Tekrardan öldükten sonra dirilmenin vaat olundu. o güne kavuşuncaya dek bırak diyor onlar ne yapsınlar? oynasınlar. Yevme yahrucun min el ecdafi sira'a. Yevme o gün onlar ne yapacaklar? Ya Çıkacaklar. Nereden? Min el Kabirlerinden. Ne yapacaklar? Çıkacaklar. Mezarlarından çıkacaklar. Ecda. Sira'an. Nasıl çıkacaklar? Seri koşarak yani mezarlardan birden kalkılacak insanlar. Ve olacak yani o uykudan uyanmış olmanın verdiği o e, mahmurluk, sersemlik olmadan birden herkes ne yapacak? Hayata geri dönecek. Topraktan çıkacaklar. Ke ennehum ila nusubin yufidun. Sanki onlar e, putlarına koşarmışçasına. Yani Bunlar e, Cumhur bunu kıraat ilminde ila nasbi diye okuyor. Bazı kıraatlar hatırlayın buradaki şartta Ebu Ömer kardeşimiz de ila nasbin yufidun diyordu. okudu. Bizim kıraatta okuduğumuz kıraatta ila nusbin e, bunun anlamı nusubin anlamı ve huve sanem put demek. Sanki diyor İbni Kesir rahimahullah ki ke ennehum fi isra'ihim ilal mevkif kema kanu fid dünya yuhervilune ilen nusbi iza ayenu Dünyada nasıl putlarını Allah'a ortak koştuklarını gördüklerinde onlara koşuyorlar. Kıyamette de diyor allah Teala onlar ne yapacaklar? Böyle koşacaklar. Böyle koşacaklar. Bu bazen görürsünüz. Mezarları böyle ziyarete gidenleri açtıkları zaman araneye boğa salmış gibi koşuyorlar. Mesela Mescid-i Nebevi'de e, kadınların Ravza'yı ziyaret saatleri var. Tabi Nevi Aleyhisselam'ın kabirini ziyaret etmeye izin verilmiyor kadınlara. Elhamdülillah ki izin verilmiyor. Demek ki izin verirse ne olacak? Neden ne olacak? Şundan dolayı. Kadınların geçeceği bir koridor oluşturuyorlar. Erkeklerin görmeyeceği bir koridor. Tabi yani yani kadınları erkeklerin görmeyeceği şekilde perdelerle örtüyorsun. Güzel orandalar yapılmış. Giriliyor direklerin arasına. Aradan kadınlar girip gidiyor. Ama seslerini kesmek mümkün değil. Oradan kapıyı bir açıyorlar. Kadınlar tarafından. Kadınlar böyle lülülülü vel bağırarak seslerini yükselterek ravzaya koşuyorlar. Oradan uzaktan Peygamberin aleyhissalatü vesselamın kabrine ne yapıyorlar? Seslenen var yalvaran var, bir şeyler isteyen var, mektup atmak isteyen var, gönderen var. Bu ayet -i i bana o, o sahneyi hatırlatıyor. Yani. allah Teala diyor ki sanki onlar Allah'a ortak koştukları, putlarına koşarcasına, medalarından ne yapacaklar? Çıkacaklar. Yani bugün insanlar Mekkeli de öyleymiş. Putlarını gördüklerinde ne yapıyorlar? Ona selam vermek, el sürmek için eee yarışıyorlar. Evet Fatih görmedim ama mümkündür yani Allah'ın şık koşulan yerde. Khashi'aten ebsaruhum. <gülüyor> Onların o kabirden dirilişi çıkışı hem koşarak olacak hem de khashi'aten <gülüyor> ebsaruhum. Bakışları öne düşmüş şekilde olacak. Onların gözleri ne olacak? Öne düşmüş olacak yani. Kimsenin Kafasını kaldıracak bir durum yok. Ha, vay be diyecek inkar edenler. Evet, bu gerçekmiş. Allah Teala diyor ki İbrahim suresinde, "Ola tehsben Allaha qafilen ama yamelu zalimun." Sakın Allahı zalimlerin yapmış oldukları o zulümden kafil zannetme. Allah biliyor. "Inne <gülüyor> maiu Allah Teala niye onlara hemen azap indirmiyor? Muzalimlere inneme yu akhiruhum. Buradaki zalim kavramı sadece yani zulmeden bizim anladığımız manada yöneticiler anlamında, işçi işveren anlamında değil yani. Şirk müşrikler inneme şey, Allah şey Lokman mesela innə şirk elazulun azim dediği gibi en büyük zulüm nedir? Şirk en büyük zulümdür allah Teala onları öyle bir güne tehir ediyor ki, bu müşrikleri teşkhasu fihil ebsar o günde ne olacak? Basarlar, gözler teşkhas. Yerinden fırlayacak gibi olacak. Yani donup kalacak. Gözler dehşetle bakacak. muhti'ine o gün muqni'i o gün başları Eğilip, eğilmiş bir şekilde koşarak ne yapacaklar gidecekler La yar <gülüyor> ta du ilehim tarfum heva gözleri kendilerine bile dönmeyecek yani kendilerine bile bakamayacaklar Efide tuhum heva <gülüyor> kalpleri de bomboş düşünecek bir şey yok siz oradaki telaşı düşünün Palata en zirin nes işte sen insanlara uyar. Ey o maiyetihim el azab, o gün azap gelince fekulu'llezine zalemu zalimler diyecekler ki Rabbena ahirna ila ecelin qarib bize bir süre var. İnsan olup bö böyle değil mi? Dünya sınavında da böyle, imtihanlarda da böyle. Bu haftar teleyelim hocam sana bu. De... İşte ahirette de bir süre ver. Ila ecelin qarib nujib daaveteka. Senin davetine icabet edelim. Biz bir daha gidelim dünyaya. Ve nette bir rusul Resullere uyacağız. Bu sefer söz. Bakın şu sahneye bakın. allah Teala diyor ki اَوَلَمْ تَكُونُوا min مِنْ Sizler مَا لَكُمْ مِنْ Daha önceden helak olmayacağınız konusunda ölüp öldükten sonra tekrardan devrilmeyeceğiniz bu manada azabı uğramayacağınız konusunda yemin etmiyor muydunuz? allah Teala bunları azarlıyor. Nerede o günler? Nerede o kibiriniz, o gururunuz? Fetwa ve lanhum. Allah Teala sen onları hiç çevir. Yavmayed udai ila şeyin nukur. O gün ki onlar daha önceden hiç görülmemiş, tanınmayan şeye çağrılırlar. Kıyamet günü. Kusşan abı saruhum. Gözler ona düşmüştür. Yaxrujuna min alajdafi. Kabirlerinden öyle çıkar ki bunlar tekrardan dirildikleri zaman öyle çıkarlar ki ke ceradun munteşir. Ortalığa yayılmış dağılmış ne gibi? Çekirgeler. Çekirgeler gibi çıkarlar. Böyle Çekirge süreleri vardır. Medine'de çok gördük biz. Süreler ne yapıyor? Birden ortaya çıkıp yayılmaya başlıyor. İşte insanlar arkadaşlar mezarlarından o şekilde ne yapacaklar? çağıracaklar muti'in ila Onlar neye doğru koşacaklar o kabirden çıkanlar? Onları çağırana doğru koşacaklar. Yekulul kafirun. İşte kafirler o gün diyecek ki: "Ha za asir." Bugün ne zor bir gün. Bugün ne zor bir gün. Yüce Rabbim o günün zorluğundan bizi muhafaza eylesin, korusun. Diyor ki: Allah Teala Ma'arif suresinin son ayetinde: "Tarhaquhum zillah." Dünyadaki bu kibirlerinin inatlarının karşılığı olarak onları artık ne bürümüştür kıyamet günü? Alçaklık. Dünyada da böyle. Adam böyle kibirlenir, gururlanır. Büyüklenir. Allah-u Teala eğer ondan o büyüklüğü dünyada çektiyse bakarsın ki o adam ne olmuş? Zelil, kedi haline dönmüş. Ahirette de bu kibirlenenlerin şeyi bu. Hepsi küçülecek. Derlik eliye ummüllüdi kanu yuadun. İşte kendilerine vaad olan gün budur diyor Allah. İnsanlara vaad olunan, insanlara olduğu söylenen, haber verilen gün budur. Tabi surenin başına dönersek se elese ilun bi adabin Sure nasıl başladı? Se ilun bi adabin vakiy. Neydi bunun anlamı? O azabı soran, hani nerede o azap diyen kişi azabı sorar durur. Allah ya diyorlar. Nerede bu azap? Surenin sonu işte bugün diyor sizin senin o sorduğun azap var ya işte bu. Yani surenin başıyla sonunda ne var bir? Uyum var. Allah-u Teala sureyi bu şekilde başlatıyor ve bu şekilde bitiriyor. Allah nasip ederse bir sonraki dersimizde Nuh suresine geçeceğiz